Merhaba Ülkü Hocam, hoş bulduk. Efendim, e, konuğumuz bize zannediyorum ki e, yeni yapımlarından tiyatro, Maskara Tiyatrosu'nun yeni yapımlarından söz edecek. Bu yapımların en önde gelenlerinden bir oyun da İlmaz Güney'in romanından uyarlanan Salpa. Herhalde oradan başlayacağız evet. e, Nazif'ciğim. O zaman bize Salpa'dan söz ederek e, lütfen başlar. Evet, e, bizler tiyatro olarak e, son yıllarda portre e, yapmaya karar verdik. E, ülkemizde değerli e, sanatçıların, e, aydınların e, işte portrelerini yapalım dedik. Ama e, onların belgesel niteliği e, olmasın diye, onların dünya görüşünü, en iyi şekilde yansıtan eserini alıp e, onu oyunlaştırıp e, sahneye taşımayı planladık. Çünkü siz de bilirsiniz e, biyografik olarak anlatmaya kalkarsam belgesel olarak e, zaten yeterince belgesel yapan var. Evet. Biz tiyatroda da yapmayalım dedik. E, biz onun yaşama insana topluma bakışını net anlatan bir eserini alıp onu topluma anlatalım Nerede doğup büyüdüğünü, ne yaşadığını öğrenmek isteyenler öğrenir zaten. Evet, çok doğru. çok ee, de, doğru. Biz de e, Yılmaz Güney'in Salpa e, romanını e, düşündük. Onu e, oyunlaştırmaya karar verdiğimizde tabii Yılmaz Güney'in e, metaforları, anlatımları bize e, romanda e, Salpa romanı özellikle diğer romanlarına hiç benzemiyor. Çok didaktikli. Sadece anlatıma dayalıydı evet. e, Ama anlattığı şeyler çok Önemliydi e, çünkü kendinin e, topluma bakışını çok net ifade ettiği bir romanıydı e, Biz e, Bunu oyunlaştırırken e, Özellikle diğer e, Sanık e, Hücre e, gibi Diğer romanlarından biraz Selimiye Üçlüsü Selimiye Üçlüsü değil mi? Değil mi? Evet. denilen evet. evet. e, üçüden yararlandık e, Özellikle e, dramatik Sahneleri örme açısından ee, özellikle e, kıvırcığın sahnelerini ördük. Salpa'nın arkadaşı çünkü normal Salpa'da o kadar yoktu. Hı hı. Sadece sıfat olarak geçiyordu. Bir daha tiyatral olabilmesi için kimin sahneleri e, bir dramatik e, örgüyü kurabilmek için e, diğer romanlarından yararlandık. Ee, bizler de sahne kurabilirdik, yazabilirdik ama e, sadece e, her şey Yılmaz Güney'e ait olmak. Doğrusu dedik. da bu tabii, e, tabi. ve o yüzden diğer eserlerinden yararlanarak e, saltpaya Oyunlaştırmış olduk. E, çok e, keyifli e, önce metni e, paylaştık, e, Fatoş Güney ile paylaştık, Yılmaz Güney Vakfı ile paylaştık hı hı. E, çünkü biz yazdık. Ee, sizi bir göz gezdirin Bir eksiğimiz hatamız olmasın diye ee, Onlar da çok beğendiler Keyif aldılar hı hı. Ee, Oyun metninden Ve e, bizler e, Çalışmaya başladık ee, Bazı işler e, Tiyatroda ya da yaşamımızda dövedir Çok kolay olur Bazı işler çok zor Yani e, bunun nedenleri Koşullar şartlar e, Ne bileyim Ne bileyim ...oluşturulan enerji... E, ...Salpala bizim için... E, ...yani e, ciddi bir enerji oluşturdu... ...ve e, çok hızlı yol aldık... ...Yılmaz Güney'in... E, ...varlığının enerjisi midir... ...anlatmak istediğimizin, o duygu halinin... E, ...yüklüğünden ve kaynaklı... ...çok keyifli bir oyun e, çıktı ortaya... E, ...özellikle... E, Yılmaz Güney bütün eserlerinde vardır. Ee, okuyanlar hep bilir. Bir şeyden bakmaz. Ee, yaşamı yani toplumsal ilişkilerin her e, noktasını irdeler. Evet. Ee, aynı konu içerisinde. Salpada da bu böyle. Yani işte e, bir Anayasa'dan e, insanların haklarından bahsederken e, bir reklamlardan insanları nasıl e, sömürüldüğünü... ...en müzayi şekilde de ele alabilen bir usta olduğu için... ...ve oyun e, ilginçtir, herkese hitap ediyor. Yalnız Yılmaz Güney sevenleri ve onun düşünceleri... E, ...tek başına e, çok benimseyenleri değil... ...sıradan insanları, herkese, hepimizi e, ilgilendiren bir metin... ...herkese dokunuyor çünkü, yani e, güldürüyor... Hüzünlendiriyor yani çok iniş çıkışlı bir yapısı oldu metnin çok keyifli ben seyirciler oyunu ben onları izliyorum yani kimileri anayasa konusu gelince çok böyle daha bir dikkat kimileri daha eğlenceli yerde <gülüyor> kahkahalarıyla güzel, güzel, katılıyor güzel. yani e, Yılmaz Güney'in tabi o e, dokulara dokunuşundan kaynaklı e, herkesin kendi üzerine alacağı e, ve beraberinde sonuçta bir seyirlik sanat yapıyoruz. Eğlenebileceği e, bir iş olarak çıktı. Tabii. Yılmaz Güley'in salpası ve e, biz e, çok keyif alarak ve onur duyarak oynuyoruz zaten. İşte e, turneleri olacak e, yoğun şekilde. Burada Özellikle son dönemlerde yaşanılan ülkemizdeki e, e, siyasal e, koşullara da baktığımız zaman Yılmaz Güney Salpa'yı 70'lerde yazdığı zaman insanın sıkışmışlığını, e, o darlığını anlatır ve onun içerisinde özgürlük e, arayışını e, sorgulatır Mehmet Salpa'ya. E, ben o yılları da yaşayan bir insan olarak Bugün bakıyorum, bugün çok daha güncel, çok daha fazla özgürlüğe ihtiyacımız var. Evet. Bazı eserler işte hiç böyle eskimiyor, kendini sürekli yeni tutuyor. Çünkü biz 70'lerde Yılmaz Güney yazdığından bugün çok daha fazla salpalarımız var. Ve bu özgürlük kıskacında adı altında bu kıskacın içerisinde sıkışmış kalmış ve Beraberinde o arayışı e, ya da buna muhtaçlığı çok daha fazla hissediyoruz özgürlüğe. Beraberinde e, hepimiz biliriz e, sol e, e, solun e, ideolüdür Yılmaz Güney ama e, Kürt e, gençliğinin çok daha fazla ideolüdür. Yılmaz Güney... E, kimsenin belki de söylemediği, söyleyemeyeceği bu Kürt gençliğine salfa çok net şey söylüyor. Yani e, senin kurtuluşun e, yoksul insan, senin kurtuluşun sosyalizmdir diyor. Ve e, ne milliyetçilik, ne ırkçılık, ne kafatasçılık, ne de başka bir şey evet. e, olduğunu söylüyor. Ve Yılmaz Güney bu metni tabii yani oyunu sahneye koyarken çok okudu. Asla Kürt ve Türk olarak düşünmediğini gördük. Evet. İkisini bir arada aynı anda düşünen büyük bir usta olduğunu gördük. Ve bizler ister istemez bu oyunu yaptı, bunu oyun olarak yaptığımız için bir misyon yüklenmiş olduk. Ve evet gerçek İmazgın'in düşüncelerini görmek isteyen insanlar, Hı. onu idealleştiren genç insanlar eee Salpo oyununu e, izlemeliler. Salpo romanını okumalılardı. Evet. Ee, sevgili Nazif Uslu biraz da ilk e, başa dönsek biraz. Yani yapım aşaması ve öncesi nasıl karar verildi? Ha sevgili dinleyicilerimiz bu arada oyunu <gülüyor> oyunlaştıran ve yöneten Halil Hı -hı. Karaata diğer kadroyu yaratıcı kadroyu da istersen Nazişim evet. sayalım dinleyicilerimiz. Ee, için. Zaten e, Alit arkadaşımızla hep konuşuyorduk işte bir sürü isim geçti öncelikle. Sabahattin Haller'den bilebileceğimiz birçok isim tartıştık. Ne yapalım ne edelim yani bir Orhan Kemal yapalım diye. Bütün bu tartışmalar içerisinde ama Salpa, Yılmaz Güney paylı bir köşede duruyordu. O tamam yapacaktı konu ama en sonunda baktık diğerleri konusunda. E, telifler çok yüksek Orhan Kemal e, ciddi anlamda e, tavan yapmış <gülüyor> yani e, <böyle>. e, <gülüyor> bu işler böyle televizyonda <gülüyor> romanları hikayeleri e, dizi haline getiriliyor ve e, insan yapımcılar kuyrukta e, böyle dedik yani biz tiyatro yapacağız sonuçta ve e, işimiz zor e, biz dedik en e, bir galiban tiyatro olarak bir galiban işi yapalım <gülüyor> sal aldık işin esprisi bir kenarı sal pay aldık e, Halit ile birlikte oturduk işte üzerine tartıştık e, bayağı tartıştık nasıl kurgu olacak diye sonra e, ben dedi e, bunu bir elden geçireyim bir hazırlayayım dedi ona göre değerlendirelim sevgili Halit e, aldı yazdı sonra e, baktık e, çünkü ...dediğim gibi didaktik olduğu için... E, ...anlatı e, çok fazlaydı. Bu sefer dedik... ...bu anlatıları parçalayalım. Yani bu e, bir kişiye yüklersek... ...çok e, sıkıcı olur. Evet. E, dağıtalım. E, ve anlatıcıları... E, ...Salpa'nın kafasındaki cinler olarak... E, hmm, güzel. ...kurguladık. Güzel, güzel. E, i̇şte o beni al beni al... ...o nedir Salpa, bu nedir Salpa... ...ya da şu şöyledir Salpa diye... ...kafasında uçuşan... O kendi e, çelişkileriydi Salfa'nın. Anlatıcıları buna e, dağıttık. E, Salfa'nın cinleri yaptık onu. Kafasındaki cinler tarzında e, bir metin e, kurgulandı. Ve e, çok keyifli oldu. O, zaten e, işin... E, o en azında prova aşamalarında dört beş kez metin değişti. Çünkü e, biz e, hiçbir şey eksiltmeden... ...her şeyi anlatmak istediğimiz için... E, ...tabii zaman baktık... ...üç saat tutuyor oyun... ...yani işte... E, ...tabii... ...kıyamıyorsun da bir şey yapmaya... ...yani siz de çok iyi biliyorsunuz... ...bir yazar olarak... ...yani yazarsınız... E, or, işte, ...on üç saatte oyun çok uzun... Ya şuradan, biraz alsak, ...şuradan biraz alsak, şuradan biraz alsak... ...şuradan biraz alsak diyoruz... Ya ...bakıyoruz beş dakika inmiş aşağıya... Kadar, <gülüyor> yani <kadar>. ...gibi gibi... <gülüyor> ee, ...yani biraz oyunun temposunu yükselterek... E, ...işte iki saate... E, ...taşıdık... ...daha bu kadar da yeter dedik... ...yani daha da e, aşağı almayalım... E, ...iki saate taşıdık oyunu... E, ...bir ara... ...işte metin sü yazma süreci yazın... ...oluştu... E, işte bizim yaz sonunda işte e, provalar başlandı e, ve Eylül'de 9 Eylül'de biz e, Yılmaz Güney'in e, Ölüm yıl dönemiydi. Orada oynamak istedik. Yetiştiremedik. Neyse Eylül sonunda oynamaya başladık. 4 Ekim'de e, Uluslararası e, Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'nde Salpa'nın e, özel e, galasını gösterimini evet. yaptık. Ve burada da e, Çin, Polonyalı Polonyalı tiyatro grupları. Oraya geleceğiz. E, hepsi e, oraya izlediler Salpa'yı. E, ve burada emeği geçen e, işte zaten e, su gösteriş sanatları e, Nurhan Uslu e, projelerin yapımcısının sorumlusu. E, maskara tiyatrosu da onun, e, ona bağlı bir tiyatro e, Halit Karaata hem e, romanı oyunlaştırdı ve e, sahneye koydu, resmini yaptı e, çok keyifli bir iş çıkardı beraberinde işte e, dekorlar, kostümler benzer şeyler daha e, el birliğiyle oluşturulan şeylerdi e, şu an Oyunda işte Salpa'yı, Mehmet Salpa'yı e, Ozan Us, e, genç bir arkadaşımız oynuyor. İşte e, Halit Karaata yine Yılmaz Güney'in Hamal İsmail'i oynuyor. E, beraberinde işte Şirin Öten, Sertaş Demir, Erdal Baran Şahin, Erdal e, Kıvırcı oynuyor. Norhan Uslu e, oyunda yer alıyor. E, atladığım var mı? E, Ser, e, Eren Tu e, müziklerini yaptı e, oyunun, e, özgün müziklerini yaptı. Eren Tu Turan. Evet, Eren Tu Turan e, özgün müzikleri yaptı. Çok e, hoş, oyuna çok hizmet eden Bravo. iyi müziklerdi. <gülüyor> e, beraberinde işte ışık tasarımını e, yine gölge tasarım anlamıyla e, biraz e, gördünüz. E, Nurhan Ustu e, onu tasarladı, gölge tasarımı olarak. E, tiyatronun patronu olunca her işi yapıyor gibi <gülüyor> böyle e, oynuyor, yapıyor e, koşturuyor ışıklarını da bu anlamda e, tasarladı e, çok e, keyifli bir işti e, burada en önemli şey e, Yılmaz Güney'in Konya'da sürgündeyken hı hı. E, yazdığı bir roman ve e, Konya, Konya'lı bir yoksul ailenin aileyi ve onun çocuğunu anlatıyor. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz şimdi Salpa oyunundan bir bölüm dinleyelim. Ardından söyleşimize devam edelim. Çocukluğum bir bozkır köyünde geçti dedi. Kasvetliydi köyümüz biraz. Yani diğer Anadolu köylerinin nazaran. Gece olduğu zaman her çiğveri dolu Her kazanç kaybetmenin anası mıdır? Anam Garip anam Garip anam benim Anam kanadı kırık bir kuştur yüreğimde Ne lan bu çorba pus gibi Geldim gidiyorum daha neyin ne olduğunu benleyemedim Çalıkına nasıl? Şimdi turne programlarından söz ettik sevgili Nazif Uslu. E bir de e şimdi yerleşik oyun programlarından söz edelim. Evet İstanbul. Salpa oyununun tabi ki. Kasım ayı el perşembe saat 20'de oynuyor. Su gösteri sanatları sahnesinde. Aralık ayında da aynı şekilde devam edecek. Perşembe akşamları saat 20'de Su Gösteri Sanatları sahnesinde yani Salpa kendi sahnesinde oyunlarını oynamaya devam edecek. Evet. E niye haftada bir onu sorayım. E, Ekim ayında yani Eylül'de başladık Eylül'ün ortasında. Aha. E, Ekim ayında çok yüklendik. Anladım. Yani Ekim ayında haftada 3 gün oynadık aha, aha, aha. ve 15 oyun birden oynadık. Anladım. Ve düşürdük. Çünkü arada e, başka yerlere gidip oynuyoruz. Yani günübirlik oynuyoruz. İşte e, bir Çatalca'ya gidiyoruz. Anladım. Ya da anladım. işte yakın yerlere gidiyoruz arada. Ya oyun durmuyor yani. Tabii oyun, oyun durmuyor. devam yani, ediyor. Evet e, güzel. Kısa kısa e, yakın yerlere geziyor oyun. Hı -hı. E, o yüzden e, biz haftada bir kendi günümüzü fiksedik. Hı -hı. En azından kendi sahenemizde de devamlı oynasın diye. E, şeye iş gidebildiniz mi acaba sevgili Nazif? E, Çorluya çok güzel bir e, Tamerleme sahneleri var zaten biliyorsunuz e, vardı da e, o, o tamirattan geçti ne oldu acaba geçti adını kaldırdılar öyle mi ben evet. onu bilmiyorum ya e, en son gittiğim zaman mi? bir buçuk sene evvel vardı biz de e, işte zaten son bir buçuk iki yıldır o düzenlemeler yapıldı ya Ben bunları bilmiyorum ya ben düzenlemeler... de diyecektim oraya gidin diye ya Yok e, yokça e, daha önceleri işte Temel Leven sahnesi iken işte Orhan Kurtuldu. Evet biliyorum, beraber gittik o, açılışa o, falan. Evet. Ee, Orhan Kurtuldu bizi birkaç defa götürdü oraya. Tartif oyununu oynadık. Ee, hatta ya, tartif oyununu yalnız üç defa oynadık. Çok Orhan. güzel, Üç, üç güzel. defa gittik. Ee, şu son yıllarda işte en son belediye seçimlerinden sonra... E, ...orada birtakım sıkıntılar var, ne olduğu konusunda çok bizim de e, fikrimiz yok. Ee, ...Salpa'ya oynayacağız orada... ...yani görüşüyoruz... Evet. ...oynamak için görüşüyoruz... Ee, ...ama e, iki yıl... E, ...oraya giremedik... ...tadilat dendi bilmem ne dendi... Evet. ...sonra da... E, ...sahnenin adı değişti... E, ...şu an... E, ...çok ne yaptıkları konusunda bir fikrim yok... E, ...görüş... Yani ...organizasyonları yapan görüşen arkadaşlarımız var... E, ...umuyorum... E, yani salpayı Çorlu'da da oynayacağız çünkü öyle örneklerle karşılaştım ki İzmir'de diyelim işte mesela Balçova Belediyesi ile görüşüyorum <Gülüyor> orada da Kültür Müdürü Torul Keskin şair çok iyi bir dostur kendi sahneleri yok kendi kurslarını atölyelerinde tiyatro atölyelerinde çıkan oyunları bile şu üniversitenin bir takım e, farklı yerlerde sergilemek için uğraşıyorlar. Belediye'nin sahnesi yok. E, ve asla oyun almıyorlar, dışarıdan oyun almıyorlar. Ama e, İzmir'deki bu tavır çok güzeldi. Tahmin ediyordum ve tahmin ettiğim gibi oldu. Yani sahnemiz yok, oyun almıyoruz ama Salpa'yı alacağız. Yılmaz Güney alacağız ve e, burada oynatacağız ama üniversitenin sahnesinde ama başka bir... Yani, yani. Diğer ilçe kardeş belediyesinin sahnesinde biz bunu oynatacağız. Böyle bir tavır vardı İzmir'de. O çok umut verici ve keyifliydi. Ama Çorlu'da işin şeyi İstanbul'da sosyal demokrat belediyeler çok ciddi sıkıntılı bir süreç yaşıyor evet. tiyatrolar özelde. Maalesef. Maalesef. Evet. evet. Şimdi... Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Salpa oyunundan bir bölüm daha dinliyoruz. Konya 40 numara bir ayakkabı. Salpaysa onun içindeki 45 numara bir ayaktı. Senin param, benim param yok artık. Bizim paramız. Hem gidiyoruz lan. He, gidiyoruz, gitmesine de dolacak. İçimde kötü bir his var. Bu İstanbul bizi kendine çırak çıkartmasın sonra. Bir derde çatacaksın. ...çabuk atlatacaksın. Sonra dünya kahrını... ...bir pula satacaksın. Ama içimde bir his var. İçimde bir his var. Böyle her şey yolunda gidecek. Her şey iyi gidecekmiş gibi geliyor? İnşallah kardeşim. Hadi ye yapalım. Sokakta kim varsa... ...eli yeter, gücü yeter. Vuruyorlardı Salko ve Kırıcı. Evet. Çünkü bütün hayat pahalılığını yaratan... ...geçim sıkıntısını yaratan, işsizliği yaratan onlardı. Daha sonra işte turneleri var Salpa'nın. Özellikle Ocak itibariyle güneye gidecek. Adana, Mersin, Tarsus, işte Urfa, Antep o bölgelerde oynayacak. Daha sonra da geri döneceğiz... Sonra Çorum, Sivas... var. Çok. Ee, ardından da e, Mart ayında Ege'de yoğun olarak bir turnesi var. Ee, başta İzmir olmak üzere ee, İzmir'de yaklaşık 15 gün oynayacak ee, ve beraberinde de e, İzmir'de işte Manisa'ya, Aydın'a, Denizli'ye geçecek. Ee, böyle bir e, ...dağınık bir turne programımız var. Çok iyi, ee, Yani... ...şu an... ...aslında biraz salpayı e, ...daha tanıtıyoruz. Daha böyle... E, ...bu bahsettiğim oyunlar... ...daha... E, e, ...antrenman durumundayız. E, biraz tanıtıyoruz e, ve... ...önümüzdeki günlerde çok daha yoğun şekilde oynayacağını düşünüyoruz. E, ve biz de... E, Salpa Oyununa kurumların, seyircinin kadar ilgi göstermiş olması bizi de çok mutlu ediyor. Bizi de bir sanatsever olarak, yurttaş olarak biz de mutlu ediyor elbette ki. Sevgili Nazif Uslu, İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'ni düzenlediniz. Bu olağanüstü bir organizasyon ve büyük bir başarıyla da sonuçlandığını biliyoruz. Salpa Oyunu da burada özel bir gösteri yaptı. Peki e, gerek e, bizim seyircilerimiz gerçi az önce söz ettik ama e, yabancı e, izleyicileri seyircilerin tepkisi ne oldu nasıl oldu biraz da bundan söz edelim mi hoş bir şey. Bir evet bu. çok hoş çok keyifli bizim için de e, yani dillerini e çok e, Türkçe tabii oynadık Kolonyalılar izledi Çin izledi işte Azerbaycan İran Sırbistan Kırgızistan Birçok ülkeden Tüm e, uluslararası bir e, Özel gösterim Niteliğindeydi Tabi e, bizim seyircilerimiz de vardı Özel konuklarımız e, Çin'den gelenler e, Birçoğu e, Ağlamışlar mesela işte. Yani e, işte Şey olarak e, Polonyalılar Ağlamışlar e, işte oyundan sonra sohbet ettik. Çok duygulandıklarını söylediler. Çünkü dramatik yapıyı geçişlerde insanlar, özellikle biz Türk şovunun oynamış olmamıza rağmen yurt dışından bizim dilimizi bilmeyen konuklarımız oyundan çok etkilendiklerini, çok duygulandıklarını biz izledik, gözlemledik, hatta. Birkaçı e, mesela Uygur Türklerinden insanlar ağlıyorlardı. O e, Uygur Türkleri de vardı. Ve e, Türkiye'de ilk defa e, tiyatro izlediklerini hatta opera izlediklerini e, söylediler. E, ben e, çok merak ediyordum. Özellikle zaten e, bütün yurt dışından konuk ettiğimiz e, davetlilerimiz e, South Bay ...dedim onlar dilimizi anlamıyor... ...onlar beğenirlerse... E, ...demek ki Salpa... E, ...olmuş diyeceğim dedim... E, evet e, ...çünkü deriz ya... Japon Japon izlediler diye... ...seyirci <gülüyor> olarak... ...böyle e, biz de e, bak, gayet iyi izlediler... ...yani e, çok keyifliydi... E, ...şeyde de... ...yani Salpa'nın... ...genel... E, ...insanı anlatıyor... ...ve... E, bu insan e, tipleri dünyanın her yerinde var. O yüzden e, kimi davranışlar, hareketlerle evet. de, e, bizler e, o duyguları anlayabiliyoruz ya da ne anlatmak istediğini e, görebiliyoruz. Salpa da bu konuda çok güçlü bir tiyatro'nun himmeti. büyüsü de burada ya evet. bir ortak değil oluşturuyor. Evet, ya. evet. Tiyatın en önemli şeyi bu. Evet, evet. Onu yani derin derinliğine hissettirebiliyor dil bir engel haline gelmiyor orada. E tabii yani e, bizler de diğer ülkelerin şey Çin'in, Kırgızın benzer oyunlarını izlerken ne diyor diye hiç bakmadık ki. Vücut dili zaten sahnede anlatıyor, ne anlatıyor? Brav, Anlatıyoruz zaten. Brav. Biz görüyoruz zaten brav, Mesele yani. de orada işte başarı yani, doğru yani. da evet evet. Dil engelin ortadan kaldırıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Salpa'dan bir bölüm daha dinleyelim derim. Yoksul bir köy çocuğuyum, babamın adı Hamit, anamın adı Medine, Sivere, Balı, Desman köyünde doğdum. Nerede orada etti bülümteki? Abi orada kaldı bizi dövdükleri yerde. Bunlar serçe kuşudur. Ya bunlar? Bunlar da karga kuşudur. Bunlar ayrı ayrı kuşlardır yeğenim. Benzemezler mübürlerdir. Ya biz neyiz? Biz de insan kuşuyuz. Peki biz benzer miyiz? Kaba götülü, yağlı, kırmızı suratlı eribler. Benzemeyiz ben yine. Onlar başka kuş. Biz başka. İnsanları geleneksel riteler için buradan oraya koşturan, Akçakaya beyaz kadın kaçıran, ne oluyor süren, müsireni? Kim ne? Her şeyin temelinde var olan bir hidrojen atomunda nötron yoktu. <gülüyor> ne dedin abi? Sevgili Nazif Ustu, ee şimdi Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'nden söz edelim. Bu büyük organizasyon büyük bir başarıyla sonuçlandı. Gerçekten şaşırtıcı bir sonuç. Yani mi, da, yani <gülüyor> yüz akı bir iş ve büyük bir olay doğrusu. Şimdi buraya önce kimlerin hangi ulusların oyunlarının geldiğini söyleyelim ki dinleyicilerimiz hemen bu son cümleyi takdir etsinler. Evet, ee, Çin geldi. Polonya Hı hı. Sırbistan Azerbaycan İran Kırgızistan ve Türkiye'den e, kent içinden ve dışından tiyatro grupları yedi, toplam 7 ülke e, katılmış oldu e, ikincisi bu bizim festivalin daha evet. öncelerincisini yaptık e, ilk deneydi e, bunun dışında tabii bir sürü yan etkinlikler de e, yapıldı yani oyun gösterimlerinin dışında işte unutulmayı tutmuş sokak oyunları ee, işte çocuk tiyatrosu nasıl yapılmamalı üzerine e, söyleşiler, paneller, e, workshoplar e, yapıldı. Sokak gösterileri yapıldı ek olarak sahate. E, şimdi e, biz yani tiyatro olarak özellikle... E, ...ilginç bir durum var. Yani tiyatro gazetesini... ...çıkartırken ya ne işin var senin... Şimdi gideceksin bir sürü para harcayacaksın... ...başına bela alıyorsun, emmek harcıyorsun... en para harcıyorsun, e, boş ver bu işleri... ...yap oyunla oyna diyorlardı. Hayır diyorduk. Yani biz... ...tiyatro gazetesini çıkarmak istiyoruz... ...çünkü e, bizim gibi insanların... E, ...sesi olsun... ...diyorduk. Ve... E, ...gazeteyi çıkardık. Evet... E, ...uzun süre cebimizden harcadık ama... ...artık tiyatro gazetesi kendini... ...fiyans ediyor. Ee, festival de... ...bundan farklı değil. Deli misin, ne yapıyorsun, gerilir mi... ...bu kadar işin altına diye. Ama... ...biz çok söyledik. Ee, yani lütfen İstanbul'da... ...Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali yapın. Yani... ...Devlet Tiyatrosu'na defalarca söyledik. Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne söyledik. Yani beraberinde yani bu işi yapabilecek a sermayesi yüksek e, kurumlara söyledik hiç üzerine alınmadı bu konuda özellikle çocuk ve gençlik tiyatrosu üzerinde e, çok gayri ciddi bir süreç yaşanıyor ülkemizde e, bizde yani baktık e, yok yapacakları yok biz yapalım dedik o zaman. E, zor olduğunu biliyorduk tabii. E, ama e, bu kadar fazla zor olduğunu bilmiyorduk. Meğersem çok zor olduğu için kimse taşın altına elini koymak istemediği için... ...erken evet. rahat rahat yani, işlerini yani. yürütmek için e, yapıyormuş bu işi. E, bizim bu anlamda e, işte uluslararası meslek örgütleri... ...yani Türkiye'de başta TOBA mesela... E, ...sizin de e, üye olduğunuz... Evet, evet, evet. E, ...Tobav'ın... ...desteği oldu... ...gruplar açısından... E, ...bizler... ...özellikle... E, ...geçtiğimiz bu festivalde... 20 civarı başvuru vardı... ...festivale katılmak için... E, ...bizler ancak işte... E, ...7 ülke toplamda yapabiliriz... ...diye düşündük... ...çünkü gücümüz oranında... E, ...yaptık... E, ...özellikle... E, yani uluslararası festival e, yapmak, bak ben de böyle bir şey yaptım diye değil, çok e, farklı kültürleri çocuklarla tabii, oluşturmak tabii, tabii. ve e, yeni e, gösteri tekniklerini izletebilmek. Tabii. Ki bu anlamda e, çok e, izleyenler, anaokullarından gelenler, e, ilkokuldan gelenler, özellikle kurumsal olarak gelenler e, tiyatrolara, oyunlarımıza... Hepsi teşekkür ettiler yani işte böyle bir kukla gösterisi böyle bir işte Black Light ve kukla gösterisi ya da bu tekniklerle gösteriler izlememiştik. Yani çocuklar evet yani 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk ben işte fotoğrafları çekildi Polonya şu yaşta Polonya'yı izledim ve ben bu oyunu izledim. Büyük olay. Büyük onlar açısından da çok, çok, çok etkili ve olarak. önemliydi bizler e, özellikle dağıttık e, festivali işte Caddebosan Kültür Merkezi'nde Cemalleşliği'de kendi sahnemiz su gösteri sanatlarda Büyükçekmece'de e, birçok e, sahneye dağıttık ve e, tabi zor toparladık çünkü İstanbul çok büyük bir yerde evet. festivalin işte galasında Tamer Levent konuşurken toba biliyorsun çok uzun yıllardır Tabii. o festivalleri yapan evet, evet, evet. küçük kentte festival yapmak kolay orada da festival yapmak kolay sorun İstanbul'da festival yapmak çünkü burası başka bir ülke başka bir şey. ve birçok ülkeden büyük bir kent İstanbul'da festival yapmak zor zor gibi. zor, zor. <gülüyor> o doğru doğru, ee... söylüyor. Hı -hı. doğru söylüyor doğru Alaçatı kolay e, Orduya da gittim evet. Alaçatı'ya da gittim e, Türkiyede festival yapmak kolay yani... İstanbul'da yapmak zor ve ee, hatta bizde orada ben yaptığım konuşmada yani ee, işte sponsorun pek olmadığını işte ee, benzer şeylerden bahsettiler ben de dedim yani biz biri yaptık ikisini yaptık Valla üçü de yapacağız, dördü de, on dördü de yapacağız. Yani başka çünkü bizler e, inatçı insanlarız başka. ve e, inat edersen e, ancak başarılı olabiliyorsun, e, yaratıcı olabiliyorsun. Bizim e, başka çünkü şansımız yok. E, o yüzden bize hiçbir şey hazırdan gelmiyor. Hep kendi tırnaklarımızla kazananlar olduğumuz için. Bu konuda e, festivalde de e, özellikle birçok... E, bir defa uluslararası bir kimlik e, elde ediyorsun. Onlarla tabii tanışıyorsun. Ki, Biz de mesela festival için e, özellikle bu yaptığımız festivale yönelik merhaba gölge mata evet. e, bir oyun e, tasarladık çocuklarımız için. Sözsüz bir oyun e, ha, şimdi oraya Dansı, gelecektim. harekete, gölgeye dayalı. Buyurun. Ali Doğan'ın yazdığı, yönettiği. Evet tam ona gelecektim. Hı -hı. Elimde de sevgili dinleyicilerimiz Hı -hı. tanıtım kartı var. Çok da düzenli basılmış şömin ee, yani çok ciddi ee, bir önünde e, oyunu tanıtan yazarı e, e, bir, bir, bir arka tarafında da oyunun oyun hakkında bir yazı ve desenlerin yer aldığı elimde. Yani titizlik buradan bu evet. bile kendini gösteriyor Gülüyoruz. ve bu çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani hikayevadan böyle evgüler duymak ve yüzümü kızarttı. Aman efendim, <gülüyor> aman efendim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi merhaba Gölgem. Evet, oyunundan söz edelim sevgili nazifus Evet, e, merhaba Gölgem. Ali Edoğan'ın e, yazan olarak zaten hiç istemiyor. Hikaye çünkü sözsüz olduğu için. E, hikaye konsepti e, kurdum ve e, onu kafasındaki sahneye taşıyan, taşıdığı bir iş. E, böyle olunca biz bunu biliyorduk. E, Ali arkadaşımız işte Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem yönetmenlik yapıyor. Evet. Ee, çok keyifli işler yapıyor orada. Biz e, 3-4 yıldır takip ediyoruz onu. Ee, geçtiğimiz yıl Küçük Karabalık'la işte Ordu Festivali'ne katıldı. Ee, çok Karabalık izledim. Samet Berengi'nin. Ee, yani çok keyifli. Hepsinin üzerine çıkmış, uçurmuştu. Hı -hı. Ee, ve <gülüyor> Bu yıl yine Eskişehir'de e, güzel bir iş yaptı. E, Çocuklara çocuk gözüyle bakmayan ben çocuk tiyatrosu yapmıyorum e, diyor e, ve çocuklara asla çocuk gözüyle bakmayan sadece bir insan gözüyle bakan Eskişehir'de bu yıl mesela ilk aşk diye bir şey yaptı çocuklar için. Bravo, e, bravo. Işte biz de Merhaba Gölge'ye bindiğimiz için e, Ali dedik gel bu projeyi bizde yap. E, zaman nasıl olur orada yoğunlukları vardı derken e, en son yakaladık. Haziranda dedik programı yapalım. Festivali hazırlayalım bu için. Sağolsun kırmadı geldi Eskişehir'den İstanbul'a. Ee, bir ay gibi bir prova yaptı. Oyunu çıkardı. Ee, çok keyifli bir iş. Ee, ve yani bir çocuğun e, gölgesiyle gölgesini görmesi, ondan korkması... Sonra e, onunla tanışması, arkadaş olması ve onunla bir yolculuk serüveni var. Güzel, çok güzel. E, gölgesiyle <gülüyor> ki e, benim e, özellikle e, eşimle birlikte, Nurhan e, Uslu ile birlikte bu oyunda ısrar etmemizin nedeni asıl Nurhan'ın projesi bu, ve çok ısrar etti. Çünkü bizim de 5 e, yaşında oğlumuz var, e, böyle gölgenin üzerine basarak ...böyle gölgesini görüyor, üzerine basıyor... ...böyle gölgesiyle kavga ediyor... Hı -hı. ...bakıyorduk... ...dik ya Ali'nin böyle bir şeyi var... ...baktık baya baya gölgesiyle oynuyor... ...bu çocuk... Dik, ...yapalım böyle bir şeyi... Güzel, ee, güzel. ...annesi zaten atladı... ...dedi evet biz bu işi yapıyoruz diye... ...Ali'yi de yakaladık, getirdik İstanbul'da... Çok ...yaptık güzel, ve şöyle. festivali hazırladık... ...sözsüz olduğu için... E, ...çok keyifli bir iş... ...örnek işte uluslararası... ...şimdi mesela Çin'den davet aldı... ...Polonya'dan davet aldı merhaba gölgem... Ee, ...bazı ülkelerle de görüşülüyor... ...büyük ihtimalle orduya gidecek... ...küçük hanım küçük beylere de gidecek... ...Ankara'ya... Ankara hmm, ...devlet tiyatrosunun yaptığı... ...yani e, bu, bunları doğuruyor... ...meslek açısından Tabii. daha... Evet. ...kendini yaygınlaştırmana... Güzel. ...daha güzel işler izlemene... ...estetik beyin düzeyinin e, görselliğinin daha yükselmesine... seyredenin de e, işte e, yükseltilmesine e, katkı sunan işler evet, bunlar. Ki. Harikulade. E şimdi sevgili Nazif Uslu, devam edelim <gülüyor> çocuk oyunlarına. Muharrem Buhara'nın yazdığı sevgili dostumuz... Hı -hı. ...Sen Ben Yok Biz Varız oyunu. Evet yani e, ya Muharrem Buhara'yı zaten e, çocuk oyunu yazarı olarak... Ee, ya oyunlarını çok beğendiğim için ee, Sen ben yok Biz varız da ee, Çok keyifli bir oyun Yani e, Bunu e, kime neye oynarsan e, Öyle bir oyundur ki e, Herkes e, Kendine ait bir şey buluyor e, Çocuk oyunu olarak Yetişkinler bile biz bunları e, Birleşik Metal sendikas'ının 23 Nisan e, Emekçi çocuklar etkinliği diye bir şey yapmıştı. Kartal'da orada oynadık bir salonda. Baktık çok az çocuk vardı. Ya dedik e, sendika yöneticilerine söyledik çok az çocuk var. Dedik daha çok yetişkinler var. E, işçiler anneler, babalar. E, biz dedik oyunumuzu çocukları oynamak için geldik buraya. Oyun oynadıktan sonra e, sendika yöneticileri şunu söyledi. Bu oyunu biz çocuklara değil aslında fabrikada, fabrikada, fabrika fabrika tüm işleri oynamamız lazım. Bravo. çok güzel. Ya yani bu Muharrem o anlamda çok güçlü bir kalem. Sen ben yok bizleriz de adı üzerinde zaten. Bu ortak bir başarı tabi. Yazardan, evet. yönetmenine, evet. oyuncusuna elbette ki ortak Şeyde, bir başarı. E, yani izler, e, çocuklar izlerken interaktif bir oyun, çocuklarla birlikte oynanan bir oyun ve e, herkes çıkarken... ...sen, ben, yok, biz varız diye şarkıyı söylemeden çıkıyorlarsa... ...demek ki oyuncular kötü oynamış diyoruz. Evet, güzel. güzel. <gülüyor> güzel bir ilişki kuramamışlar. Bu senin yönettiğin bir oyun ben olduğunu dinleyicilerimize hı. söyleyelim. Müzikler? Ayhan Taş diye bir müziklerin arkadaşımıza arkadaşımız ait. O kendisinin... Bu şimdi hangi günler oynanıyor? Sen, ben, yok, biz e, varız? Çocuk oyunlarımız hafta sonları. Cumansi, pazar günleri saat 13'te oynuyor... E, Program devamlı değişiyor. Ee, yani maskara.com'dan e, izleyiciler, dinleyiciler e, takip edebilirler. Çünkü her ay program değişiyor. O yüzden e, hafta içi toplu organizasyonlar da yapılıyor. Hı -hı. Hani okullarına, Hı -hı. kreşlere. Ee, sevgili Nazif Ustu, şeyden de sözlerim. Yine bir çocuk oyunumuz. Ede Korkut'tan Hasan Erkek'in yazdığı Boğaç Evet e, bu hoçam e, yani birkaç yıldır böyle gidip gelen bir e, metin elimizde e, Çünkü yaş grubu e, çok e, şey e, çocuk gençlik yetişkin hı hı. arası e, bir hikaye olduğu için hı hı. E, Bizler e, Asanakeyin yani de korkut hikayesinden Asınakeyin oyunlaştırdığı metni aldık ee, biz o metnin içerisinden kendi bu açanımızı çıkardık hı hı. Ee, yeniden kendimiz düzenledik ee, kendi bu açanımızı çıkardık ve e, yani özellikle bu açanın işte kaba güç değil akıl ...bilgelikle... E, barış ve sevgiyle e, bir toplumun yönetilmesi gerektiğinin... altını bu açanla e, çizip e, bu oyunu e, sahneye işte Alit Karaata e, evet, taşıdığı Alit Karaata yönetmeni evet. Evet. E, yani danslı e, müzikli bir oyun e, özellikle koreografisini yine bizim Merhaba Gölgem'de e, oynayan e, dansçı, balet tiyatro yapan <gülüyor> bir arkadaşımız Seda Özkiş e, bizim son Birkaç yıldır e, koreograflarımız yani koreografi işlerimizi o yapıyor ve iyi etkili dans edecek insan gerekiyorsa kendi oynuyor. Merhaba Çok gölgemdeki gölgede, gölgede o zaten. Hatta aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'nda e, Stikli Kasabası'nın müzikalinde oynuyor. E, e, Turneleri oluyor. Bazen oyunlar çakışıyor, sıkışıyoruz onu. Yedeklemeye çalışıyoruz. Onun yerine kimseyi koyamadık. Güzel, yani. güzel. O yüzden e, o da programımızı biraz ona göre uyduruyoruz. Ve şu da elbette ki çok güzel. Bir özel tiyatronun bir sezonda üç çocuk oyunu birden, prodüksiyon birden çıkarması ve seyirciye ulaştırması da büyük bir başarıdır. Ya çünkü sahnemiz var. Ee, ve e, repertuar oluşturmak zorundayız. E, yetişkin oyunlar başka projeler de var onları da düşünüyoruz yani e, normal sahnesi olmayan bir tiyatro grubu olsak e, bir sezon bir oyun işte yanına belki bir çocuk oyunu e, işte onu e, taşıyabilirsin ama yerleşik sahne olunca e, ister istemez repertuar oluşturmak Hı -hı. zorundasın yani, yani birden fazla ya taşımak zorundasın oyunları yani en az iki üç yani kaldırabiliyorsa daha yukarısı evet, evet. oyunlar e, koyman gerekiyor. Ki e, seyirci kitlene e, de rahat e, ulaşabilmen, evet. seçenek sunabilmen açısından. Evet, şimdi sevgili Nasif Ustu e, web sayfasını ve bir de telefon numaralarını tiyatronun dinleyicilerimize bir daha aktaralım lütfen. Evet, yani telefon numaramız alan kodu 212... 621 81 87 ee, web sayfamızda e, pardon, e, maskara tiyatrosu. pardon maskara.com e tiyatro olarak e, web sayfamızın da e, yok maskara.com e, beraberinde işte tiyatrogazetesi.org'tan da ulaşabilir. Biz e, işte ben onları getirmeyi unutmuşum. E, yaratıcı drama dramatürisi Yapıyor arkadaşlarımız, ee, çocuklarımıza e, tiyatro eğitimleri veriliyor, atölye yapılıyor. Ee, bu tür e, sahnede aynı zamanda bu tür e, faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu bilgileri bu sayfalarımızdan diyorsun ulaşılabilir. Tabii tabii. Telefondan da ulaşılabilir. Evet. Peki e, sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz... Su Gösteri Sanatları Merkezi Genel Sanat Yönetmeni, rejissörümüz, sanatçımız Sayın Nazif Uslu'ydı, e, can dostumuz. Sevgili Nazif Uslu, e, katılımından dolayı çok teşekkür ederim arkadaş. Ülke Hocam, siz davet <gülüyor> ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Aman efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas